ve bi Muhammedin sallallahu aleyhi ve sellem Çok değerli kardeşlerim Kıymetli misafirler Ve ekranları başında bizleri seyreden kardeşlerimiz Allah Subhanahu ve Taala'nın rahmeti Bereketi Maghfireti ve selamı sizden üzerine olsun Vesselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu Kıymetli Kardeşlerim ve Çok Değerli Hazirun Bildiğiniz Üzere Alimran Suresinin 10. ayeti i Kerimesinde Kaldık Ki Onun Öncesinde Ayetlerin Muhteviyatı Şununla Alakalıydı Hatırlayınız Lütfen Alimran Suresi 7. ayeti i Kerimede Özellikle Ayetlerin Üzerinden Tevil Ederek Ayetleri yorumlayarak Müslümanların gönlünde ve zihninde Fitne tohumları ekmek isteyenlerden bahsetmiştik Ve özellikle sünneti inkar edenlerden Devre dışı bırakmayı murat edenlerden de özellikle bahsetmiştik Ve onun ardından gelen ayet-i kerimede ise Allah Subhanahu ve teala Ayaklarımızın kaymaması için nasıl dua edilmesi gerektiğini bize öğretmişti رَبَّنَا لَا تُزِيقُ لَوْبَنَا بَعْدَ اِذْ هَدَيْتَنَا وَهَبْلَنَا مِنْ لَدُنْكَ rahme, Bize doğruyu gösterdikten sonra, hakikatleri gösterdikten sonra ayaklarımızı kaydırma ya Rabbi. Bu duanın keyfiyeti üzerinde konuşmuştuk ve akibet bilincinin aslında amelleri düzenlemesi gerektiğiyle alakalı da misafirler ağırlamıştık. Onlardan bir tanesi de Hazreti Ömer radıyallahu anh'ın örneğiydi. Bugün kaldığımız yerden devam edeceğiz Teala kerim kardeşlerim ki ayet 10 ve sonrasındaki ayetleri 15'e kadar mealini okuyacağım. Sabırla dinlemenizi sizlerden istirham ediyorum. Ondan sonra da inşallah bizim nasibimiz olan azıklarımızı da konuşmaya başlayacağız. Ayet ve mealleri şöyle kerim kardeşlerim. Estağfurullah. Bilinmelidir ki inkar edenlerin ne malları ne de evlatları Allah huzurunda kendilerine bir fayda sağlayacaktır. İşte onlar cehennemin yakıtıdırlar. O kimselerin yolu Firavun hanedanının ve onlardan öncekilerin tuttuğu yola benzer. Onlar bizim ayetlerimizi yalanladılar. Allah da kendilerini günahları yüzünden yakalayıverdi. Allah'ın cezası çok şiddetlidir. Resulüm inkar edenlere de ki yakında mağlup olacaksınız. Ve cehenneme sürükleneceksiniz. Orası kalınacak ne kötü bir yerdir. Bedir'de karşı karşıya gelen şu iki grubun halini sizin için büyük bir ibret vardır. Biri Allah yolunda çarpışan bir grup, diğeri ise bunlara apaçık kendilerinin iki misli gören kafir bir grup. Allah dilediğini yardım ile destekler. Elbette bunda basiret sahibi için büyük ibretler vardır. Nefsani arzulara, özellikle kadınlara, oğullara, yığın yığın biriktirilmiş altın ve gümüşe, salma atlara, sağmal hayvanlara ve ekinlere karşı düşkünlük insanlara çekici kılındı. Bunlar dünya hayatının geçici menfaatleridir. Halbuki varılacak güzel yer Allah'ın katındadır. Resulüm de ki, size bunlardan daha iyisini bildireyim mi? Takva sahipleri için Rableri yanında, içinde ırmaklar akan, ebediyen kalacakları cennetler, Tertemiz eşler ve hepsinin üstünde Allah'ın hoşnutluğu vardır. Allah kullarını çok iyi görür. Şimdi kıymetli kardeşler 10. ayet-i kerimede Allah Azze ve Celle inkar eden bir cüruhtan bahsediyor ve onlardan için diyor ki ''Bilesiniz ki ne evlatlarınız ne de biriktirdiğiniz mallarınız Allah Azze ve Celle'nin katında hiçbir menfaat ve fayda sağlamayacaktır. Vallahi bu ziyadesiyle azık olarak yeter ve artar diye ümit ediyorum.'' Düşünebiliyor musunuz? Bugün Müslümanların maalesef sınavlarının ve imtihanlarının merkezinde de aslında bu yatıyor. İnkar edenlerin üzerinden seslense de Allah Azza ve Celle biz nasibimizi alalım inşallah kardeşler. Allah Azza ve Celle bu ayet-i kerimede açıkça şunu ifade buyuruyor. Diyor ki biriktire geldiğiniz malların, evlatların, malınız, mülkünüz, makamınız, şöhretiniz... Yevmul kıyamede huzuru ilahide durduğunuz vakit Allah nazarında hiçbir kıymetleri yoktur. Öyleyse Allah subhanehu ve teala bir yere gelmek muradında. Bir sonraki ayeti de birazdan konuşacağız. 14'ü 15'i de konuşacağız. Ve inanın muhteşem bir terkip var kıymetli dostlar. Allah subhanehu ve teala ayeti kerimeyi böyle açıyor. Diyor ki o inkar edenler Allah Azza ve celle malları mülklerini koruyabilmek adına inkar ettiler. Allah Azze ve Celle'ye iman etmediler. Hayatlarında Allah Azze ve Celle'ye ve Allah'ın dinine hiç değer vermediler. Tek dertleri, işleri, güçleri mallar ve evlatlar idi. Bilesiniz ki diyor Allah Azze ve Celle, benim nazarımda mallarınızın ve evlatlarınızın yavm kıyamede kıyamete hiç ama hiçbir kadri ve kıymeti yoktur. Vallahi... Her zaman söylediğimi söyleyeyim. Elhamdülillahi Rabbil alemin desem ve insem kürsüden azık olarak bu gece yeter. Düşünebiliyor musunuz? Uğrunda belki de ahiretimizi heba ettiğimiz malların ve canların başka bir ifadeyle evlatların, zürriyetlerin Allah Azza ve Celle'nin nazarında yavmül kıyamede hiçbir değeri yok. Başka bir ifadeyle söyleyeyim mi anlaşılsın diye uğrunda ahireti Heba ettiğimiz, feda ettiğimiz evlatlarımız ve mallarımız yavm kıyamede bize bir fayda sağlamayacak. Tutup bizi kurtarmayacak. Öyleyse Allah azze ve celle bizi uyarıyor dikkatli olun diyor. Bu ayet kerime açık. Ama sizlerle asıl konuşmak istediğim yere gelmek istiyorum. Bir sonraki ayeti kerimenin mealini okudum. Ama şöyle yüzeysel tekrar etmek istiyorum. Allah subhanehu ve teala Alemran suresi 11. ayeti de malların ve evlatların bir fayda vermeyeceği o günü hatırlattıktan sonra diyor ki o kimseler yani o mal evlat ve dünya menfaatlerini tercih edip ahiretini ihmal edenler var ya ki sonrasında diyor ki vallahi firavun ve firavun hanedanlığını örnek getiriyor Allah. Onların haline bir bakın diyor Subhanehu ve Taala. Peki sorarım size kıymetli kardeşler. Siz söyleyin. Allah Azza ve Celle niçin Firavun'u örnek olarak bu ayette zikretti? Malların, evlatların fayda sağlamayacağını söyledikten sonra diyor ki Firavun'a bir bakın. Onların diyor ve hanedanını takip ettiği yolun nereye çıktığına bir bakın. Nereye çıktı? En nihayetinde söyleyeyim mi? Ölüme. Ve Allah Azza ve Celle ölümle birlikte Firavun bir şey götürebilmiş mi, götürememiş mi bir bakın diyor Subhanahu Wa Ta'la. Firavun'un parası var mıydı muhterem kardeşlerim? Var mıydı? Vardı. Mallı mülkü var mıydı? Vardı. Saltanatı var mıydı? Vallahi vardı. Öyle tırnak içerisinde söylüyorum. Kendisini kudretli görüyor idi ki iman eden Musa'nın dostlarına da Kale Firavun'u amentum bihi kable en azenelekum. Ey işte seslenerek dedi ki siz nasıl olur da ben müsaade etmeden iman noktasında saf değiştirebilirsiniz. Kendisini bu kadar kudretli görüyordu. Bu ayetin açıklaması aslında şu. Bu ayetin azı şu. Diyor ki para sahibi, pul sahibi, mal sahibi, mülk sahibi, saltanat sahibi, firavun bile öldükten sonra... Beraberinde malını mülkünü getiremediyse Ey beni Edem dikkat edesin ha diyor Allah Götürdü mü Firavun bir şey? Vallahi götüremedi Birazdan 14. ve 15. ayetleri konuşurken bir hadis paylaşacağım Biz öldükten sonra bizimle bir tek şey gelecek Ne mal ne mülk ne evlat ne de makam ve şöhret Bakınız Firavun'a ve ibret alasınız diyor Allah Subhanahu ve teala. Vallahi ağırlığının altında hakikaten istifade ettiğim bir ayettir. Ha dostlar. Firavun, Tuğyan, Tağut, aklına ne gelirse bünyesinde barındıran bir prototip. Mal, mülk, her şey var. Makam, mevki. Ama gel gör ki Allah bakınız Firavun'a cebinde ahirete bir şey getirmiş mi? Eğer getiremediyse demek ki uğrunda ahireti feda ettiğiniz mallarınız, mülkleriniz, evlatlarınız, öyle ya şöhretleriniz, makamlarınız, mevkileriniz Allah Azza ve Celle'nin katında hiçbir değer ifade etmiyor. Diyor ki bize zımnen tercihinizi iyi yapın. Allah bize iyi tercih yapanlardan olmayı nasip etsin. Aslında Allah Subhanahu ve Teala Firavun'u niye örnek gösterdi biliyor musunuz kardeşlerim? İbret alalım diye. Nasihat alalım diye. Öğüt alalım diye. Koca Kur'an'ın kıssasında yer vermiştir Allah Firavun'un tuğyanlığına, büyüklüğüne, tabir yerindeyse haddi aşmışlığına, parasıyla, puluyla, malıyla, mülküyle, her şeyiyle Meydan okuyan Firavun'a bir bakınız, ibret alınız çünkü o iman ettiyse ki değil ve amellerinden başka huzuruma getirmedi diyor Allah. Öyleyse bize de ibret almak düşer. İbret mühimdir ha. Allah azze ve celle bunu çok sık yapar Kur'an-ı Azimuşşan'ında. Kısalardan örnek verir. İbret alalım diye örnekler ve teşbihler getirir Kur'an'da. İşte bunlardan bir tanesidir. Bakın Firavun'a ne idi? Beraberinden ne götürdü? Hiç. Öyleyse elde var sıfırla neticelenecek olana yatırım yapmak akıl işi mi? Değil vallahi. İbret almak lazım. İşte bu ayetin azı bu. Alimran 11'i okuduğunuz zaman diyesiniz ki Allahu Ekber Rabbim muhteşem bir örnek e muhteşem bir tabir yerindeyse birisini misal getirdi. Muhteşem derken de bize ibret olması adına söylüyorum ha. O kadar malı, mülkü, makamı, mevkisi, şöhreti varken ahirete götüremiyor olması bize ibret olarak yetmez mi vallahi? Allah ibret alanlardan olmayı nasip etsin dedim ya. Bunu anlatmak adına söyleyeyim. Zavuç ve zavuca karı koca tatile gitmişler. Tabi bu tatil tercihini de biraz tabiattan yana kullanmışlar. Demiş tabiatla iç içe olalım. Doğal olsun yani. Böyle otellerde kalmak yerine tabiatın ormanın içerisine gitmişler. Bir de çadır almışlar. Neyse tabi o gün biraz hengameli geçmiş yatmış bunlar. İstirahat ediyorlar. Hani dedim ya ibret almak lazım. Allah Azze ve Celle'nin kevni ayetleri var. Allah Azze ve Celle'nin Kur'an ayetleri var. Hani Ömer radıyallahu an örneğe bir virgül atalım. Ömer radıyallahu an Resulullah aleyhissalatu vesselama geliyor diyor ya kardeşlerim. Ya Resulallah bana ibretlik bir şey anlat. Bana bir nasihatte bulun. Bana bir öğüt ver ki bana hakikaten beni doyursun. Bana lazım olan bir şey söyle ya Resulallah. İbretlik bir şey duymak istiyor ki onunla tedavi olsun Ömer. Resulullah aleyhissalatu vesselam buyuruyor ki kardeşler. وَكَفَى بِالْمَوْتِ وَاَعِذًا يَا عَمَرٍ sana ölüm nasihat olarak yetmez mi Ömer? İbret alacak olana ölüm bile yeter. Kevni ayetlere bakarsın, ibret alırsın. İşte Allah Firavun'a bak, ibret al ey Müslüman. Dünya menfaatleri, malı, mülkü ahirette senin için hiçbir fayda sağlamayacak diyor Allah. Karı kocaya dönelim tekrar. Yatmışlar dinleniyorlar tam gecenin zifiri karanlığında gecenin tam ortasında hanım dürtmüş beyi demiş bey bir kalk çadırda yatıyorlar ya demiş tabi adam yorulmuş zaten gözünü açabildiği yok mübarek adamın zor şer açmış gözünü demiş hanım buyur yok yok iyicene uyan demiş uyanmadan söylemem adam tamam artık oturumuna gelmiş uyanmış şöyle kendisine gelmiş demiş ki bey gökyüzüne bir bakalene görüyorsun Adam başını semaya kaldırmış gökyüzüne demiş Allahu ekber ve la havle aciziyetimi görüyorum demiş. Şu mübarek yıldızlara bakala demiş ya. Nasıl ışıl ışıl vallahi Allah azza ve celle'nin yaratmadaki muhteşemliğini görüyorum. İnsanı, hayatı, kainatı, bunların öncesini ve sonrasını ve aciziyetimi görüyorum. Allah azza ve celle hamd ediyorum. Ya demiş bunu gecenin zifiri karanlığında ortasında bana niye soruyorsun demiş sen ne görüyorsun demiş madem beni uyandırdın sen söyle demiş ki bey çadırı çalmışlar ama adam kevni ayetlerden ibret almaya nasiplenmiş çadırın çalındığından haberi yok kilitlenmiş odaklanmış Allah Azze ve Celle bir yıldızdan dahi olsa bizlere ibret almayı nasip etsin Allah Azze ve Celle'nin yaratmaktaki muhteşemliğini bize hatırlatsın ama işte bu misalde olduğu gibi Firavun'da da bizler için hakikaten ibretler var. Malıyla, mülküyle Allah Azze ve Celle'nin huzurundan faydanı vermediğini söylüyor ya Allah, Firavun bunun için hakikaten ziyadesiyle etkili bir örnektir. Onun için Allah Azze ve Celle bu ayet-i kerimede bize bu hususu dikkat çekiyor kıymetli kardeşlerim. Devam ediyorum inşallah 12 ve 13. ayeti kerimeleri birlikte işleyeceğiz. 12. ayet-i kerime az önce mealini vermiştim hatırlıyorsanız Allah azze ve celle ki Arapçası inşallah ben ayrıca tilavet edeceğim birazdan bu ayet-i kerime hakikaten birçoğunuzun bildiği ve gündemimizde olan bir ayet-i kerimedir. Üzerine inşallah konuşacağız. Ayet-i kerime hani bildiğiniz üzere. قُلِ الَّذ۪ينَ كَفَرُوا ve وَتُحْشَرُونَ اِلٰى جَهَنَّمْ De ki o kafirlere ey kuffar topluluğu yenileceksiniz. Allahu akbar. Bu senedin sahibi kim? Allah. Allahu akbar. O kadar müsterihim ki. Alemlerin Rabbi olan Allah Hazza ve celle teminat veriyor muhterem kardeşlerim. Diyor ki "Kul, لِلَّذ۪ينَ كَفَرُوا سَتُغْلَبُونَ O kafirlere söyle onlar yenilecekler. وَتُحْشَرُونَ ila cehennem. Cehenneme sürüklenecekler. Orası ne kötü bir yerdir diyor Allah. Vallahi bu ayeti konuşacağız. Ama evvela ayetin daha iyi anlaşılmasına katkı sağlayacağını murad ettiğim nuzul sebebinden biraz bahsetmek istiyorum müsaade ederseniz. Bu ayeti kerimenin nuzul sebebiyle alakalı olarak İbni İshak şöyle bir tahricde ve rivayette bulunur. Resulullah aleyhissalatu vesselam ki nuzul sebebine hakim olduktan sonra bu ayeti çok daha iyi anlayacağız. Böyle kalplerinize inşallah şu günümüzün hani üzücü vakasından ne bileyim boğucu atmosferine rağmen inşallah biraz su serpeceğim biiznillahü teala. Allah'ın Resulü aleyhissalatü vesselam Bedir gazvesinden dönmüştür. Bedir'de galip kim? Müslümanlar. malup kim? Kuffak topluluğu elhamdülillah. Resulullah aleyhissalatü vesselam Medine'ye dönmüştür. Hemen Yahudilere yönelik bir tebliğ çalışmasında bulunur. Gider Yahudilere Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem der ki Allah'tan korkun. Vallahi bu size çağrımızdır. Bakınız. Allah Azze ve Celle'ye iman ediniz. Allah'a ve gönderdiği peygamberi olan bana, kulu ve elçisi olan Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den için öyle diyor kendisini tarif ediyor. İman ediniz. Vallahi yarın çok geç olabilir diyor Resulullah aleyhissalatu vesselam. Bakınız diyor. Kibirlenen, mağrur olan, İnatlaşan, davetimize icabet etmeyen müşriklerin halini gidin de Bedir'de bir görün diyor Resulullah Aleyhissalatü Vesselam. Bakınız İslam'a Allah'a ve Resulüne sırt dönen, inadını yenemeyen, gururuna yenik düşenlerin hali Bedir'de nice olmuştur. Görün ey Yahudiler diyor Resulullah Aleyhissalatü Vesselam. Onlara bir çağrıda bulunuyor. Yarın geç olmasın diyor Zişan'ı Efendimiz Sallallahu Aleyhi ve sellem. Yahudi diyor ki: "Ey Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem dikkat buyuruna." Alaycı bir tavırla, böyle rencide edici bir tavırla diyor ki: "Ey Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem kılıç kuşanmasını bilmeyen, kılıç tutmasını ve kullanmasını bilmeyen, savaşın sesinden anlamayan tabireca caizse bir guruhla karşılaşmışsın. Onları yenmişsin. Bize haddimizi bildirmeye mi geldin?" Allah'a yeminle söylüyorum ki Allah senin ordunla benim ordumu bir gün bir yerde karşılaştırırsa Savaş nasıl orulmuş göreceksin Yere serilmek neymiş göreceksin Malubiyet neymiş göreceksin Galip gelenin kim olduğunu göreceksin ey Muhammed Sallallahu aleyhi ve sellem Böyle deyince daha adamın sözü bitmemiştir Allah azze ve celle semanın kapılarını aralamış Cebrail aleyhisselamı göndermiştir Allah'ın Resulüne. Demiştir ki kul kafaru, kefiru satughlabuna ve tuhşaruna ila cehennem. Deki ey Muhammed o kafirlere, onlar yenilecekler. Mağlup olacak olan onlar. Galip gelecek olan sizsiniz ey Muhammed ve onları bir cehenneme sürükleyeceğiz. El onların varacağı yer ne kötüdür diyor Allah. Öyle de oldu mu? Oldu. Galip gelen Müslümanlar oldu. Mağlup olan küffar topluluğu oldu. Bu ayet bunun için inmişti ey Müslümanlar. Kardeşler. Şimdi size müsaadeniz olursa bir kronolojik yapıdan bahsetmek istiyorum. Dedim ya şu boğucu atmosfer. Müslümanların her gün yüzlerce Müslümanın katledildiği şu günlerde sizlere biraz müjdeli ve gönülerinize böyle su serpecek haberler ve ayetler, rivayetler paylaşmak istiyorum. Müsaadeniz olursa inşallah. Ama bir kronolojik yapı çizelim. İlk önce meseleyi biraz baştan almak istiyorum. Az önce Firavun'dan bahsettik ki hatırlayınız. Bu ayetin ışığında, bu ayeti şöyle baş yücünüza bir koyun oldu mu kıymetli kardeşler? Ne diyordu ayette Allah? O kafirlere de ki onlar mağlup olacaklar. Allah. Im. Sevinin Müslümanlar sevinin. Vallahi bu müjdedir. Bu bizim için bir bayramdır. Bu bizim için bayram yapmaya, sevinmeye vallahi yeterdir. Bu sözün sahibi vadinden dönücü olmayan Allah'tır. Ki o Allah kafirlerin yenileceğini, müminlerin ise galip geleceğini vaat ediyor bu ayetinde. Bu sünnetullah'tır ha. Biz Firavun'dan bahsettik ya, Firavun'un bir derdi vardı. Neydi o? Allah Azze ve Celle'nin dinini yeryüzüne hakim kılmaya çalışan Musa'lara dünyayı dar etmekti. Doğru mu kardeşler? Onların tek bir derdi vardı Allah'a ve peygamberlerine, nebilerine, resullerine savaş açmak. Onlara dünyayı zindan etmek. Sen nasıl olur da kulları bana kulluktan alıkoyup... Rahmana kullaha davet edersin Sizin kollarınızı bacaklarınızı çaprazlamaya keserim dedi Firavun Onun tek bir derdi vardı Allah azza ve Celle'nin mülkünde Allah'ın sözü geçmesin Firavunları gönderdi Allah Ama Allah Musa'ları da gönderdi Ve biz gördük ki okuduk ki ve şahit olduk ki Bi teala mağlup olan yenilen firavunlar oldu galip gelen ise bi iznillah Allah azza ve celle'nin dinine yardım eden müminler oldu elhamdülillah. Doğru mu? Ve agrakna ale fir'auna wa antum tanzurun. Siz bakıyordunuz. Sizin gözlerinizin önünde biz Firavun alini boğduk diyor Allah. A. Yani mağlup olan Firavun, galip gelen Allah Azze ve Celle'nin dinine yardım edenler oldu. Alhamdülillah. Bu sünnetullah'tır ha. Hemen geleyim Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın dönemine. Resulullah Aleyhisselatü ve da mücadelesi, mücadelesi aynı Firavun ve o dönemde Musa Aleyhisselam'ın verdiği mücadele değil midir? Kulları kula kulu olmaktan kurtarıp Rabbil Alemine kulluğu hasretmek değil midir? Rabbi Allah mücadelesi değil midir? Ve يَمْكُرُوا بِكَ الَّذ۪ينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ اَوْ يَقْتُلُوكَ اَوْ يُخْرِجُوكَ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُوا وَيَمْكُرُ اللّٰهُ Vallahu hayırul Mekirn Seni dedi sürgün etmek istediler Seni öldürmek istediler Seni hapsetmek istediler Tuzaklar ve planlar kurdular senin üzerinden Ey Muhammed Oam kuruuğuna vaamkuruullah Ama Allah da bir plan kurdu Vallahu hayyül Mekirin Plan ve tuzak kurucuların en hayırlısı kim Allah'tır. Onların derdi İslam'a savaş açmaktı. Doğru mu kardeşler? Allah'ı ve Resulü'nü düşman ilan ettiler onlar. Gördükleri yerde Müslümanları ve bu dinin taşıyıcılarını katletmeyi kendilerine bir vazife bildiler. O gün ta zamanın behrinde bir Fir'aun vardı. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın döneminde de Fir'aunlar yok muydu? Vardı. Adları neydi onların? Ebu Cehil desek. Ebu Leheb desek, he? ondan sonra Umey bin Halef desek, desek de desek. Peki sonuca bağlayalım. Sünnetullah tahakkuk etti mi? Etti. Malûb olan onlar, galip gelen ise, Allah Azze ve Celle'nin dinine yardım eden ensar. Sünnetullah tahakkuk etti mi kıymetli kardeşler? Vallahi etti. Allah azza ve celle dinine yardım edenleri yüzüstü koydu mu? Vallahi koymadı. kulül kafaru, keferû, setughlabûn bi ve va'din. Bu sözün sahibi alemlerin Rabbi olan Allah'tır. O ki inna'llâhe lâ yuhliful Sözünden dönücü değildir. Öyle de olmuştur zamanın firavunları yenilmeye mahkumdur ve öyle olmuştur galip gelen İslam, mağlup olan ise kuffar topluluğu olmuştur elhamdülillah peki ya bugün biz şu anda hakikaten eski izzetimizi kaybettik bugün bakınız saatlerinize hepiniz kardeşler 9 dakika sonra bir müslüman daha öldürülecek bir daha hatırlatmama gerek yok sanırım, değil mi? ha Ortalama her dört dakikada bir tane Müslüman bacımıza tecavüz ediliyor. Ha? Daha konuşmasını bilmeyen bebekler, beton yığınlarının altında sadece imdat çığlıkları atıyor. Evet. Hepimiz bakınız boyunlarımızı büktük yere, değil mi? Ama Allah Azza ve Celle'nin inşaallahu rahmen biiznillahi teala bu vaadi daha tahakkuk edecektir. Çünkü Allah sözünden dönücü değildir. Bugünün firavunları var mı? Vallahi var. Bugünkü firavunların kimisinin adına Amerika Birleşik Devletleri demişler, kimisinin adına İngiltere demişler, kimisine Moskova kafiri demişler. Ama bizim için hiç fark etmiyor. Çünkü bu vaadin ve sözün sahibi Allah'tır. Eğer ki Allah mağlup olanların kafirler olduğunu vaat ettiyse, galip gelecek olanların da Müslüman olduğunu söylediyse, vallahi Allah doğru söylemiştir. Bu gerçekleşecek biiznillah. Yeter ki Allah bize görmeyi nasip etsin. Dünkü firavunların boğulduğunu, nasıl biz okuyorsak yarın, bizim nesillerimizde, bugünün firavunlarının, Malûb olduğunu okuyacaklar ve dinleyecekler biiznillah çünkü bu sözün ve vaadin sahibi Allah'tır Ben de size derim ki bugün her ne kadar tablo karanlık olsa da işaret parmaklarınızı semaya kaldırın ve korkusuzca cesurca şunu haykırın kafirlerin yüzüne deyin ki kulli lezine keferu ve ile cehennem ey kafirler topluluğu ey uçak savarlarını gönderip de müslümanları katleden moskov yenileceksin bu Allah'ın vaadidir galip gelecek olan biz yenilecek olan ise siz olacaksınız bismillah haykırın bunu korkusuzca söyleyin çünkü bu senedin sahibi Allah'tır sizi Allah yüzüstü komaz Ahmet kor, Mehmet kor, o kor bu kor ama Allah kovmaz. Haykırın korkusuzca, tüm yüreğinizle deyin ki kafirler. Nasıl Resulullah aleyhissalatü vesselam o Yahudilere haykırdı ve dedi ki kaybedeceksiniz. Siz de açık yüreklilikle zalime haykırın ve deyin ki yenileceksiniz. Siz mağlup olacaksınız. Biz kazanacağız. Ama benim tek derdim var. Tek duam var. Siz de buna amin deyiniz oldu mu? Allah bize kafirlerin zelil, müminlerin tekrar izzetle şahlandığı o günleri bizlere görmeyi nasip etsin. Ama kardeşler, bu böyle. Üzüldüğü nokta ise, bu kimin vaadiydi? Allah Azze ve Celle'nin bu Allah Azza ve celle'nin vaadi olmasına rağmen sünnetullah ve len tecida fî sünnetillahi tebdile Allah'ın dönen yasasında işleyen yasasında değişiklik bulamazsın dolayısıyla biz galip geleceğiz ama hala şu sesleri duyuyoruz hmm. onların askerleri daha mı çok ya Amerika'dan bahsediyoruz hocam lütfen ya lütfen ya onların ordularına bak bizim ordularımıza bak bunlar duyduklarım ha Duydunuz değil mi sizde? Bugün süper güç devletler varken İslam'ın tekrar galip gelmesinden bahsetmek biraz ütopya olmuyor mu hocam ya? Duyuyoruz değil mi? Müslümanların tekrar şaha, ihtişama kalkıp, ha? Bunlar duymuyor muyuz? Vallahi duyuyoruz. Diyor ki, saymışım birkaç tanesini, onların donanmaları kuvvetli, Müslümanlar zayıf, onlar güçlü, onlar sayı bakımından daha çok biz az, onların silahları daha teknolojik bizimki çağ dışı vesaire vesaire. Doğru mu? Doğru. Biz bunlara şahit oluyor muyuz? Evet. Ama diğer taraftan Allah Azze ve Celle'nin vaadinden bahsettiğim, siz de bu kardeşlere diyesiniz ki İbn-i Mesud çok güzel bir sözü var. <gülüyor> diyor ki İbn-i Mesud radiyallahu anh, rivayetinde, Bedir de diyor, biz savaştan önce bir kardeşimle yan yanaydık. Ona diyor şöyle, dokundum hafif, 70 kişiyi varlar mı dedim. Düşmanın sayısını hesap ediyorlar. 70 kişiyi varlar mı dedim diyor. O da yok ya olsa olsa yüzler dedi diyor. Biz savaşa girdik diyor. Esirleri aldık duyduk ki bin kişilermiş. <gülüyor> Sayının nehemmiyeti var. Sayının Müslümanların nazarında hiçbir kıymetinin olmadığını haber veren bizatihi Allah'tır. 13. ayet-i kerimede diyor ya saflar iki taneydi. Bir tarafında iman edenler diğer tarafında kuffar. Onların hissediyor sayısı tam iki misliydi. Ama Allah azza ve Celle dilediğine yardım eder. Halas. Sayının, rakamın, tecihizatın, donanmanın, askeri birliğin teknolojik olmasının Allah azza ve Celle'nin ikram edeceği zaferin nazarında hiçbir kıymeti yok. Ölçüsü yok. Çünkü Allah... Zaferi iman edenlere ikram etmiştir. muahidlere ikram etmiştir. Mutlakilere iman etmiştir. Her şeye kadir olan Allah'a iman eden, onun vaadine güven, iman eden ve güvenenlere ikram etmiştir. Birisi size gelir de bu argümanları ileri atar, ileri sunarsa, o kardeşimize samimiyetle şunu söyleyin. Değiniz ki kardeşler, Şimdi ben size bir şey soracağım inşallah. 70 kişinin daha doğrusu özür diliyorum. İşte 300'e yakın bir rakamın 1000 kişi yenmesi makul mü? Değil değil mi? Mümkün değil yani. Bunun vakası yok. Şunu unutmayın altını çiziyorum. İnsanların nazarında bu iş olmaz. Doğru mu? Doğru. Vallahi ben size bir tane Haşr suresinden bir rivayet anlatayım. Haşr suresinde geçen bir ayeti paylaşayım daha doğrusu. Rivayet e, tam isabetli olmadı ama Nadir oğullarıyla ilgili bir rivayet. Vallahi biz kıymetli kardeşler, hani az önce silah, donanma, teçhizat saydım ya, onu şöyle bir aklınızın ucunda bir tarafta tutun. Biz diyoruz ki bizler insan oğlunun nazarında olmayacak şeyleri oldurmaya kadir olan Allah'a iman ediyoruz. Sayının zaferle ne alakası var? Çünkü biz bizim nazarımızda mümkün değil, olmaz dediğimiz şeyleri oldurmaya kadir olan Allah'a iman ediyoruz. Wa ma amrune illa wa hidatun bil basar. Diyor ki bizim bir işi olmasını istememiz, gözümüzü açıp kapatmamız mesafesindedir diyor Allah. Bu Allah'a zor mudur ya? وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْاَرْضِ وَاللّٰهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ kadir. O göğünde, arzında Rabbidir. O Allah'tır ki oraya hüküm veren sadece O'dur. O ki her şeye kadirdir. Biz buna iman ediyoruz. Haşr suresinde diyor ki Allah. Nadir oğulların üzerine sefer düzenleyince Resulullah aleyhissalatü vesselam. Burayı kaçırmayın hemi kardeşler. Bu gece tefsir Furkan'ın en güçlü azıklarından bir tanesi olma niteliğinde çünkü. Nadir oğullar Resulullah aleyhissalatü vesselam onun üzerine geldiğini duyunca, görünce onların ifadesini Allah ayetleştirmiş. Diyor ki onlar bizi her türlü tehlikeden koruyacak kalelerimiz var onların ardına sığınırız demişlerdi diyor ayet bugün kafirlerin ordularına güvendikleri gibi he? Tecizatlarına güvendikleri gibi he? sayılarına güvendikleri gibi işte ittifaklarına güvendikleri gibi ama benim de Allah Azza ve celle'm var ki seni hiç ummadığın yerden yakalar ayette ne diyor biliyor musunuz? فَاَتَاهُمُ اللّٰهُ مِنَ la لَا subhanallah ne diyor biliyor musunuz ayette? hani onlar bizi şu kalelerimiz korur demişlerdi ya Gelsin var Muhammed ordusuyla Sallallahu aleyhi ve sellem Bizi inas olsa onun tehlikesinden Koruyacak olan kalelerimiz var demişlerdi ya Allah azza ve celle ayetinde diyor ki Allah onları hiç ummadıkları yerden yakaladı Orayı hiç hesap etmemişlerdi diyor Allah Allah onların kalplerine korku düşürdü Öyle bir korku düşürdük ki kendi elleriyle ve müminlerin elleriyle kalelerini diyor başlarına yıktılar. Allahu akbar size bir misal getireyim mi? Siz hiç kendi oturduğu evi alttan alta kafasına başının üstüne yıkan bir adam duydunuz mu? Yapar mı akıl sahibi bunu ya? Nasıl olur da nadir oğulları kendilerini koruduğuna inandığı o kaleleri kendi elleriyle yıkmış olabilirler. Çünkü Allah onları hiç ummadığı yerden yakaladı ve kalplerine rup verdi. Rup aslında korku demek ama bildiğimiz korku değil. Hani böyle panik atak hareketleri olur ya bir yeri yapayım derken diğer tarafı bozarsın. Öyle bir hastalık. Kendi elleriyle ve müminlerin elleriyle diyor kalelerini başlarına yıktılar. Nedir mesela? Bizim nazarımızda insan kendi elleriyle kalesini yıkar mı? Yıkmaz. Bizim nazarımızda bu işin mümkünatı var mı? Yok. Ama biz bizim nazarımızda olmayacak şeyler oldurmaya kadir olan Allah Azze ve Celle'ye iman ediyoruz. Onun için diyoruz ki Deyiniz ki Ne olursa olsun mağlup olacak olan siz Galip gelecek olan ise bir iznillah inananlar olacak. Bu işte matematik sökmez. Burada Allah'ın sözü geçer. Allah bize dünya gözüyle zaferi görmeyi nasip etsin. Çünkü bizim için zafer iki tanedir ha. Doğru mu? İki'den başka yok. Üç yok. İki tane zafer istiyoruz. Bir biiznillahi teala Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin ve ashab-ı kiramın gördüğü gibi o dünya gözüyle kafirlerin mağlup müminlerin ise galip geldiğini görmektir bizim nazarımızda dünya gözüyle zafer göndere semaya la ilahe illallah Muhammedun Resulullah sancağının Kafirlere rağmen, kereh görücülere rağmen, müşriklere rağmen çekilmesi, ihtişamla dalgalanmasıdır. Bizim için dünya gözüyle zafer, raşidi hilafetin ikamesidir. Yeni yeni futuhatlardır. Allah bize görmeyi nasip etsin. Ama göremeyebiliriz. Öyleyse bu durumda da Allah bize ikinci zaferi nasip etsin. Nedir o? Cennet ehlinden olmak. Biz bunun için yaşar... Bunun için ölürüz... Bizim bakış açımız bu... Biz Allah Azze ve Celle'nin rızasını... Vallahi ölmekten daha çok seviyoruz... Budur... Hani... Halid bin Valid'in muhteşem bir mektubu var ya... Vallahi şöyle çerçevel lazım... Hatta oturma odasına misafirleri ağırladığımız zaman... Bir tablo gibi herkesin okuması lazım... Bizim hayata bakışımız o. Biz ya dünya gözüyle zaferi istiyoruz ya da göremediğimiz diğer zaferi ki o da cennet ehlinden olmaktır. Allah bize ikisini de nasip etsin. Amin. Halid ibn Velid Yarmuk Savaşı'nda Fars Kralı'na bir mektup yazıyor. Mektubu yazdınca şöyle bir ifadesi var Halid ibn Velid radıyallahu anh diyor ki sizin diyor sisteminizin sonunu getiren Allah azza ve Celle'ye hamd ederek başlıyorum mektubuma. Allah-u Ekber nasıl bir ifade ya. Tam bir komutan edası ha. Sizin sisteminizin sonunu getiren Allah azza ve Celle'ye hamd ederek başlıyorum mektubuma. Eslim teslem hepsi o zaten. İman edin kurtulun. İman edin kurtulun. İman etmiyorsanız gelin, bize boyun bükün, eğilin, secde, şey verin, cizye verin. Yok. Ona da hayır diyorsanız diyor, işte Halid Ibn Valid'in sözü. Diyor ki, hayır mı dediniz? Size diyor, öyle birilerini göndereceğim ki, sizin diyor, yaşamayı sevdiğiniz kadar, Allah Azza ve Celle'nin rızası için ölmeyi isteyen ve seven bir ordu gönderiyorum, hayırlı olsun. Bakış açısını gördünüz mü kıymetli kardeşler? Onun için bağlıyorum. Biz dünya gözüyle zafer istiyoruz. Allah Azze ve Celle dünyanın mustazaf Müslümanlara geniş kafirlere, müşriklere Allah düşmanlarına ve zalimlere dal, dar geldiğini bizlere görmeyi nasip etsin. Kıymetli kardeşler bu hemen hemen Ayetlerin ardından Allah Azza ve Celle 14 ve 15. ayet-i kerimelerde bir dünyalıktan bir de ahiretliklerden bahsediyor. Hatırladınız mı Mealen? Diyor ya insanoğlu fıtratı gereği kadın ister, ev ister, para ister, mal ister, mülk ister, şöhret ister. Bunların hepsini sayıyor Allah. Hangi ayette kıymetli kardeşler? Özür diliyorum. 14. ayet-i kerimede. Sonra diyor ki en altta okuyunuz eve varınca istirham ediyorum. Aynen şu ifade Subhanallah diyor ki bunların hepsi geçicidir. Geçici. Sonraki ayette 15'te diyor ki daha hayırlısına haber vereyim mi size? Altından ırmaklar akan köşkler nimetlerin birbiri mi farklı? Allah Azze ve Celle diyor ki bu nimetlerin farkı ise diğerine kıyasla bunlar kalıcı muhteşem bir terkip ya Allahu Ekber Kur'an'ın icazeti mucizesi yani düşünebiliyor musunuz 14. ayette nimetleri sayıyor sayıyor sayıyor diyor ki insan oğlu hep bunu ister ne istemez ki insanoğlu bunları saydıktan sonra altına diyor ki Subhanehu ve Teala bunlar geçici sonrasının daha hayırlısını haber vereyim diyor 15. ayeti kerimede diyor ki bunlar da kalıcı aslında bize ne demek istiyor biliyor musunuz tercihinizi yapın Dünyada geçici olandan yana mı yoksa ahirette kalıcı olandan yana mı? akıl bir kimse hangisini tercih eder? Kalıcı olanı. Araba alırken bile daha dayanıklı olanını seçiyoruz. Doğru mu kardeşler? Öyle. Uzun ömürlü olanını tercih ediyoruz. Basit. Vallahi Müslümana yakışan da Geçici olanı tercih edip kalıcı olanı elinin tersiyle itmesidir. Allah Azze ve Celle bize iki tane şık sunmuş. İmtihanın gerçeği de budur. Hanginiz hanginizi tercih, hangisini tercih edecek? Geçici olanı mı? Kalıcı olanı mı? Vallahi dünyanın Allah Azze ve Celle nazarında hiçbir kıymeti yoktur. Ben size dünyanın değerini Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın ifadeleriyle anlatayım mı? Kıymetli kardeşler. Vallahi bu ifadeden sonra dünyaya bakış açımız değişecek. Resulullah aleyhissalatü vesselam ki muslimin takirci ettiği bir hadistir. Cebir radıyallahu anhın rivayet ettiği bir hadistir. Diyor ki Resulullah aleyhissalatü vesselamla birlikte diyor pazarda geziyoruz. Birden diyor Resulullah aleyhissalatü vesselam durdu eğildi yere bir tane diyor oğlan kulağından tuttu ölmüş bir oğlak. Ölü bir oğlak. Oğlak deriz değil mi? Kuzu yani böyle. Küçük başın yavrusu niteliğinde oğlan kulağından tutmuş Resulullah aleyhissalatü vesselam ashabına dönmüş. Demiş ki ashabım bunu bir dirheme kim almak ister? Sallıyor Resulullah aleyhissalatü vesselam. Ashab diyor ki ya Resulallah daha ucuzuna versen de almayız. <gülüyor> Allahu akbar. Daha ucuzuna versen de almayız ya Resulallah. Öyle mi diyor? Peki diyor bu oğla diyor bedava verseler alır mısınız diyor Resulullah aleyhissalatü vesselam. Sallıyor kulağından oğlan bir kulağı da yok ha. Bir kulağı yok. Bir kulağından tutmuş Resulullah aleyhissalatü vesselam. Bedava verseler alır mısınız? Diyor ki ashab ikram subhanallah. Ridvanullahi aleyhim ecmain. Allah onların hepsinden razı olsun. Diyor ki sahabe-i ikram diyor ki ya Resulallah bu oğlak şimdi yaşasa canlı olsa diri diri olsa kulağının birisi yok ya vallahi yine bize cazip gelmiyor Resulullah Aleyhisselatü Vesselam diyor ki ashabım işte Allah'a yeminle söylüyorum ki Allah Azza ve Celle'nin nazarında dünyanın değeri de aha bu ola kadardır Bedava verseler almayız dedikleri şey kadar Tüm dünyanın Allah katında bir değeri yok. Öyleyse Müslümana yakışan da Allah'ın değer vermediği şeye değer vermemektir. Bize yakışan odur. Allah bizi muvaffak kılsın bu konuda. Şimdi kıymetli kardeşler dedim ya tercih yapacağız. Hangisini yapacağız? Bazen sıkıntı çekiyoruz. Doğru mu kardeşler? Evet. Bazen rızkımız daralıyor mu? Evet. Bazen böyle bize ediyor mu zalimler? Allah Azza ve Celle'nin dinini ve davetini taşıdığımız için evet. Bugün Müslümanlar bir manada mustazaf mı? Evet. Aslında dünyanın bütün nimetlerine sahip olmak istiyoruz da diyor ki Allah ahirette daha hayırlıları var. Dünya nimeti senin ahiretine engel olmasın. Formül bu. Şüphesiz en iyisini yiyeceğiz. En iyisini içeceğiz. En iyisini giyineceğiz. Allah nimetlerini üzerimizde görmeyi ister. Ama dünya nimetleri ahiretine engel olduysa bay haline. Onun için geçici olandan değil kalıcı olandan yana tercihinizi kullanınız diyor Allah. Resulullah aleyhissalatu vesselam Enes radıyallahu anh'ın iki tane rivayeti var. Şimdi onlarda paylaşacağım sohbetimi inşallah yavaş yavaş nihayetlendireceğim kıymetli kardeşler muhteşem iki tane hadis bütün hadisler şüphesiz öyle ama bu gecenin final azı olacak biiznillahi teala Enes radıyallahu anh aslında bize Resulullah aleyhissalatü ve aktardığı bu rivayetle tercihin nasıl bir şey olması gerektiğini öğretecek dünya nimetlerinin nasıl geçici olduğunu öğretecek vallahi muhteşem Enes radıyallahu anh diyor ki Resulullah aleyhissalatü ve bir gün şöyle buyurdu Diyor ki ölen kimseyi üç şey takip eder. Not edin kıymetli kardeşler. Üç şey takip eder diyor. Bir insan öldü. Onunla birlikte diyor üç şey bir yere kadar gelir. Bir ailesi, iki malı, mülkü, üç ameli. Hadis devam ediyor. Diyor ki, bir yere kadar gelir. Sonra diyor ikisi döner. Ne döner? Vallahi diyor ki ailesi de döner. Malı mülkü de döner diyor sadece yaptığı ameller kalır. Değer mi? Değmez. Firavun götürebildi mi? İlk ayetle bağlıyoruz vallahi götüremedi. Öyleyse geçiciye değil kalıcıya yatırım yapmak Müslümana yaraşandır. Yine Enes radıyallahu anhın bir hadisiyle bitirelim mi inşallah? Enes radıyallahu an diyor ki ben Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den şöyle işittim ki bu hadisi Müslim tahriç etmiştir. Lütfen ben anlatırken de bu hadisi iyi anlamaya çalışın. Zihninizde kurgulamaya çalışın. Dünya nimetlerine kıymet vermeye değer miymiş vallahi siz etü dedin kıymetli Müslümanlar. Kerim kardeşler. Resulullah aleyhissalatu vesselam Cehennem ve yevmil kıyamede ahireti tasvir ediyor ashaba. Diyor ki o gün herkes huzuru ilahideyken cehennemliklerden bir adam getirilecek. Hükmü verilmiş ki o adam cehennemliktir. Ama diyor bu adam cehennemlik olan bu adamın diyor dünyada diyor yoğu yoktu. Her şeyi vardı. Malı, mülkü, imkanı hiçbir sıkıntı çekmemişti İslam için. Yani keder nedir bilmezdi. Allah Azze ve Celle'nin dinini ve davetini taşıdığı için sıkıntı yok. Para, pul, makam, mevki, şöhret, dünya zinatları ve nimetleri adına ne varsa bu adam öyle bir dünyalıktı diyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem cehennemliklerden olup da dünyada hali, vakti, keyfi hiç sıkıntı görmemiş pek ala iyi olan bir adam getirilir ve Allah azza ve celle emreder cehenneme sokun ve çıkarın. O adam cehenneme sokulur ve çıkarılır. Sonra Allah azza ve celle sorar: "Ey Adem oğlu, şimdi anlat bakalım. Dünyada sürdüğün zevklerden, sefalardan, nimetlerden, mallardan, mülklerden, imkanlardan Ferahlıklardan say bakalım sayabildiğini. O cehenneme batırılmış çıkarılmış olan diyecek ki. Ya Rabbi sana yeminle söylüyorum ki hiçbirisi aklıma gelmiyor. Cehennem narı hepsini unutturdu ya Rabbi. Yok sayamam ya Rabbi. Sonra cennetlik bir adam getirilir diyor. Radiste Resulullah Aleyhisselatü Vesselam cennetlik ama diyor dünyada da gün yüzü görmemiş sıkıntının biri bin Allah Azza ve Celle'nin dini için sıkıntı çekmiş imkansızlıklar çekmiş Allah onu darlıkla imtihan etmiş bolluk yok sıkıntı üstüne sıkıntı fakirlik yani dünya nimetlerinin hiçbirisinden tırnak içerisinde faydalanamamış ama cennetlik Allah Azza ve Celle emir buyuruyor sokun çıkarın onu cennet nimetlerine. Sokup çıkarıyorlar diyor ki ey ademoğlu anlat bakalım dünyada çektiğin sıkıntılar, keder, gam, fakirlik, korku, ızdırap ne varsa say bakalım ey ademoğlu. Ya Rabbi senin zatına yeminle söylüyorum ki çektiğim sıkıntıları cennet nimetini gördüm ya hiç aklıma gelmiyor. Hepsini unuttum. Aklımda hiçbir şey yok ya Rabbi. Demek ki neymiş? Bir anlık bir şey. Cennet nimetini gördüğümüz zaman biiznillah Allah Azza ve Celle'nin dini için çektiğimiz bütün sıkıntıları unutacağız. Değer mi? Değer. Öbürüsü için değer mi? Vallahi değil mi? Hatırlamıyor bile. O kadar güzelliği, cehennem ateşini görür görmez, ızdırabını görür görmez unutmuş. Allah bize sıhhatli tercih yapabilmeyi nasip etsin. Doğru tercih yapabilmeyi nasip etsin. Kalıcı olana yatırım yapmayı nasip etsin. Geçici olandan da Allah azze ve celle bizi muhafaza eylesin. Rızasından ayırmasın. taksiratlarımızı affa mağfiret eylesin. Subhan rabbika rabbil izzati amma yasifun ve selamun alel murselin ve elhamdülillahi rabbil alamin ve selamun aleykum ve rahmetullahi ve barakatuh